BÖLÜM 268 Müslümanlara eziyet etmemek ve incitmemek Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince, onlar, böylece şüphesiz bir iftira atma suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar. 33 Ahsap 58 Hadis 1567 Abdullah İbni Amr İbnü'l-As'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olgun ve iyi bir Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Muhacir ise, Allah'ın yasakladıkları şeyleri terk eden kimsedir. Hadis 1568 Yine, Abdullah ibn Amr ibn-i As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. kim, Cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmeyi isterse Allah'a ve kıyamet gününe iman ettiği halde ölmelidir. Ölünceye kadar hayırlı ameller işlemeye devam etmelidir. Bir de kendine yapılmasını arzuladığı şeyi o da insanlara yapsın.